Organ nakli yaptırmak Hı. caiz midir? Organ nakli tabi Kur'an-ı Kerim'in açık beyanına göre ne diyor? Bir insana kim ki hayat verdi, bütün insanlığa hayat verdi. Evet. Bir insanı kurtardı, bütün insanlığı kurtardı. Dolayısıyla iki hayattayken böbreğinden birini bir insana vermek değil mi mesela? Evet canlıdan canlıya bir organ nakli var değil mi? Bir de beyin ölümü gerçekleşmiş. O insandan artık geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde, bütün tıp heyeti, otoriteleri, ehil doktorlar buna karar vermiş ise bu takdirde kişiden alınıyor organları. Ne yapılıyor? O muhtaç olan, belki aylardır, yıllardır organ bekleyen kişiye nakil yapılıyor. Dolayısıyla Organ nakli, dinimizde bir insanı hayata tekrar döndürmek. Evet. Büyük badiriler, sıkıntılar altında, makineye bağlı, cihaza bağlı, hayatını sürdürmek durumunda kalan, acı içinde yaşayan insanlara yeniden bir hayat bahşedebilmek adına yapılırsa ve bedelsiz, dünyevi bir çıkar para karşılığı olmak için yapılırsa, belirli şartlarda riayet edildiği takdirde organ naklinin yapılmasında bir sakınca yoktur. Yine aynı şekilde, tabi belirli istisnalar vardır. Mesela cinsel organlar, tenasül uzuvları, ürem organları bir başka insana nakil yapılmaz. Evet. Yumurta, rahim nakli gibi bunlar olmaz. Teşekkür ederiz hocam.